Sofadan bir bastonun döşeme tahtaları üzerinde çıkardığı sert bir gürültü duydular. İpolit'ti bu, hanımın eşyasını getirmişti. Elindeki öteberiyi bir yere koyabilmek için tahta bacağıyla güç bela bir çark devirdi. Emma, gür kızıl saçlarından terler damlayan adamcağıza bakarak, ''Bacağını unuttu artık zavallı.'' diye geçirdiği içinden. Charles Bovary kesesinde bozuk para arıyordu. Bu adamın orada bulunuşu bile kendi beceriksizliğine karşı yapılmış canlı bir kızgınlıktı ama o bu durumun kendisi için alçaltıcı yanını anlamaz görünüyordu. Ocağın üzerinde Leo'nun verdiği menekşeleri görerek Karısına döndü. Vay ne güzel çiçek Demet'i bu böyle dedi. Genç kadın aldırmaz bir edayla evet dedi. Bir dilenci kadından satın almıştım. Şarl menekşeleri eline aldı. Ağlamaktan kıpkırmızı olmuş gözlerini çiçeklerin üzerinde serinleterek incitmeksizin koklamaya başladı. Genç kadın çiçekleri çabucak kocasının elinden kaptı götürüp bir bardak suya koydu ertesi gün yaşlı bayan bovariçka geldi ana oğul oldukça ağlaştılar emma da yaptıracak işleri olduğunu bahane ederek ortadan kayboldu bir gün sonra hep birlikte yaz konusunu görüşmeleri gerekti İki kadın dikiş kutularını alıp derenin kıyısına gittiler çardağın altına oturdular şar babasını düşünüyor O zamana dek pek az sevdiğini sandığı bu adama bu denli sevgi beslediğini görerek şaşırıyordu. Annesi ise kocasını düşünüyordu. Eski zamanın en kötü günlerini bile çok özlüyordu şimdi. Bu denli uzun bir alışkanlığın verdiği o içgüdüsel acı karşısında her şey silinip gidiyordu bazen. Kadıncağız elindeki iğneyi önündeki dikişe batırdıkça kocaman bir gözyaşı damlası burnundan aşağıya doğru kayarak burnunun ucunda asılı kalıyordu. Emma ise daha 48 saat önce birlikteydik. Herkesten uzak derin bir sarhoşluk içindeydik. Birbirimize bakmaya doyamıyorduk diye düşünüyordu. Şimdi yitip gitmiş olan o günün en küçük ayrıntılarını bile anımsamaya çalışıyordu. Ama kaynanasının kocasının yanında oluşu rahatsız ediyordu onu. Sevgisinin yarattığı o büyülenmişlik bozulmasın diye, hiçbir şey dinlemek, hiçbir şey görmek istemiyordu. Oysa ne yaparsa yapsın bu büyüleniş, dış duyguların etkisi altında gittikçe kaybolmaya başlıyordu. Emma, bir giysinin astarını sökmeye uğraşıyordu. Astar parçaları çevresine saçılmıştı. Yaşlı bayan Bovary, başını önündeki işten kaldırmaksızın elindeki makası gıcırdatıyor. Şal, ayaklarında kumaş terlikleri sırtında Röp de Şamber niyetine kullandığı eski kahverengi redingotu elleri cebinde Hiçbir şey söylemeksizin öylece duruyordu. Bert de yanlarındaydı. Küçük beyaz bir önlük takmış, Elindeki kürekle bahçenin yollarındaki kumları kazıyordu. Aniden bahçe kapısından içeriye Manifatracı Lötron'un girdiği görüldü. Acı olay dolayısıyla Kendisinin yapabileceği bir şey olup olmadığını sormaya gelmişti. ''Emma, vallahi benim pek bir şeye gereksinmem yok.'' dedi. Satıcı öyle kolay kolay atlatılacağa benzemiyordu. ''Bağışlayın ama sizinle özel olarak görüşmek istiyorum.'' dedi. Sonra alçak sesle ekledi. ''Şu meseleyle ilgili. E biliyorsunuz kuşkusuz.'' Şağır kulaklarına kadar kızardı. ''Aa evet, say'' dedi. Sonra şaşkınlığı arasında karısından yana dönerek, e, ''Sevgilim, acaba sen?'' diye kekeledi. Emma onun ne demek istediğini anlamış olacak ki ayağa kalktı. Şağır da annesine, ''Bir şey yok canım, küçük bir aile işi olacak.'' dedi. Annesi senet sorununu öğrensin istemiyordu, bu yüzden kendisine çıkışacağından korkuyordu çünkü. İkisi yalnız kalır kalmaz Lörö, oldukça kesin sözlerle Emma'yı mirastan dolayı kutladı. Sonra bir takım uşarılıklardan, meyve çardaklarından, üründen, kendi sağlık durumundan söz açtı. ''Sağlığım şöyle böyle, e, ne iyi ne kötü yani'' dedi hamal gibi de çalışıyorum gerçekten ama el alem ne derse desin iki lokma ekmek parasını zor kazanıyorum o devamlı konuşuyor emma dinliyordu İki gündür canı öyle çok sıkılıyordu ki löre devam ediyordu siz tamamen iyileştiniz maşallah ama zavallı kocanız acıklı durumdaydı doğrusu aramızda bazı anlaşmazlıklar oldu ama yine de iyi bir adamdır o ''Emma ne gibi?'' diye sordu. Charles, Löröden alınan bazı eşyaları, karısı hastayken geri vermeye kalkıştığını ondan gizlemişti çünkü. ''Lerö, siz de biliyorsunuz canım.'' dedi. ''Hani yol için bavullar ısmarlamıştınız ya.'' Şapkasını başından çıkarmamıştı. Ellerini arkasına kavuşturmuş, gülümseyip ıslık çalarak, çekilmez bir tavırla Emma'nın yüzüne bakıyordu. Bir şeyler mi sezmişti acaba? Emma kafasının içinde bin türlü kaygı kaynaştığı halde öylece duruyordu. Sonunda Lœru barışlık onunda şimdi de yeni bir uzlaşma önermeye gelmiştim dedi. Charles Bovary'nin imzaladığı senedin yenilenmesiydi bu. Hem doktor nasıl isterse öyle yapardı. Hele şimdi başında bir sürü dert bulunduğuna göre bu iş için rahatsız olmasının gereği yoktu. lörü üstelik birine diyelim ki size bir vekalet verip kendisi bu işten sıyrılsa daha iyi eder. Vekaletnameyle çok rahat olur bu. O zaman sizinle ikimiz bazı küçük işler de yaparız. Genç kadın anlamıyordu. Adam sustu. Sonra sözü alışverişe getirerek elimde çok güzel mallar var. Almadan edemezsiniz doğrusu dedi. Çok güzel ince bir günlü kumaş göndereceğim size. On iki metre kadar bir giysilik yani. Sırtınızdaki evde giymeye yarar. Misafirliğe gitmek için de bir giysi gerek size. Daha gelir gelmez bir bakışta görüverdim bunu. Gözüm keskindir ha. Kumaşı göndermedi ama kendisi getirdi. Sonra kumaşı ölçmek için yine geldi. Başka bahaneler bularak tekrar tekrar geldi. Her seferinde sevimli görünmeye, yararlı olmaya çalışıyor. Hume'ye yaraşan bir deyimle daima hizmete hazır bulunuyordu. Bunun üzerine... Emma'nın kulağına hep vekaletnameyle ilgili öğütler fısıldıyordu. Senetten söz açtığı yoktu. Emma da bunu düşünüyordu. Hastalık sonrası dönemde Şahal ona konuyla ilgili bir şeyler anlatmıştı. Ama zihninden öyle karmaşık şeyler geçmişti ki şimdi bunları anımsayamıyordu. Emma para işleriyle ilgili tartışmalardan da kaçındı. Kaynanası bu yüzden şaşırdı ama gelinindeki bu huy değişmesinin hastayken edindiği dinsel duygulardan kaynaklandığını sandı. Kaynanası gider gitmez emma her şeyi kolaylaştıran sağduyusuyla kocasını hayran bırakmakta gecikmedi. İşlerin gidişatı konusunda bilgi edinmek, ipotekleri incelemek, paydaşlığın kaldırılmasına mı tasfiyeye mi gitmenin daha kolay olacağını anlamak gerekecekti. Emma rastgele hukuk terimleri kullanıyor, gelecek ileri görüşlülük gibi büyük laflar ediyor, miras işinin güçlüklerini sürekli aşırı derecede büyütüp duruyordu. Öyle ki günün birinde kocasına bir vekalitname örneği gösterdi. Buna göre kocası, Kendi namına bütün işlerini çekip çevirmek, ödünç para alıp vermek, her türlü senetleri imza ve havale etmek için, her türlü parayı kendi adına ödemek için karısını vekil atıyordu. Görünüşe göre Emma, Lörön'ün derslerinden oldukça yararlanmıştı. Charles bönbön ona, ''Nereden buldun bu kağıdı?'' diye sordu. ''Emma, Guillaumin'den dedi.'' Sonra çok büyük bir soğukkanlılıkla ekledi. ''Hoş, ona da uzun boylu güvenemiyorum ya, noterin adı çok kötüye çıkmış çünkü. Belki akıl danışmak gerek, e, bizim de tek tanıdığımız. Ama hiç kimseyi tanımıyoruz.'' Şal düşünceye dağılmıştı. ''Belki Leon'' dedi. Bu iş üzerinde mektupla anlaşmak güç olacaktı. Bunun üzerine Emma, e ben kalkıp Ruhan'a gideyim bari dedi. Kocası da ona teşekkür ederek zahmet olacak sana dedi. Emma karşı çıktı. Karşılıklı bir nezaket yarışına girdiler. Sonunda genç kadın, yalandan isyan eder gibi bir tavır takınarak, ''Tanre aşkına bırak beni giderim ben'' dedi. Şarl da karısını anından öperek ''Niye iyi kadınsın sen?'' diye mırıldandı. Emma Leon'a danışmak için gitmek üzere hemen ertesi gün kırlangıça bindi. Ruan da üç gün kaldı. Dolu dolu, doyumsuz, olağanüstü bir üç gün oldu bu. Gerçek bir balayı. Limandaki Boulogne Oteli'nde kaldılar. Panjurları kapatıp kapıları kilitleyerek yerlere saçılmış çiçekler arasında kendilerine sabahları getirilen buzlu şerbetlerini içerek yaşıyorlardı orada. Akşama doğru üstü kapalı bir kaya binip adalardan birine yemek yemeye gidiyorlardı.